Allahu mişri tanu rizim, sallihi rahmani rahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Vassratu sallamü ala rasulullah ve ala alehi ve sabil ajmain. Ama bana. Baa'ım, fi adab el-müşhii salati Namaza, e, namaza yürümek, e, yürümeyen edebleri hakkında namaza gitmenin edepleri hakkındaki baa'ım. Eyül müslümu, ey müslüman, inneke muakkasen bir hacetin, mäsedin e, sana ihtiyaç olmaktadır ve marifetin adab-ı meşruati şer'i adetleri bilmek e, bilmen e, sana ihtiyaç olmaktadır. Elleti o adetler ki tesbiqus salate yani namazı e, namazdan öncesinde namazdan oluşan adetlere senin ciddi manada ihtiyacın vardır. İstiaateden leh onun için Hazırlanmaya ihtiyacın vardır. İstiğdaden leh, onun için, ona hazırlanmak için. Ona hazırlanmak için. L Salate çünkü namaz, ibadetün azimatun, büyük bir ibadettir. Yen bagi gerekir en yesbi Onun öncesinde istiğdadun hazırlık ve tehyyeun mune sibun. Ee, bir hazırlanma gerekir. Lee, e, li yudrik li yudkhul muslimu fi hadhihi al ibadeti e, e, bu ibadete en güzel e, şekilde girmesi için ona bir umran bir, bir hazırlık yapılması gerekir fe ida sen gittiğin zaman ile mescidi mesciden li tu ediye li tu li tu salate <subway> namazı eda etmek için Mağcemaatil Müslümanlarin cemaati ile beraber namazı eda etmek için Mescide gittiğin zaman falı kun ol, zâlîke ve vakarın. E, bu sekinet ve vakar ile ol. Feyda Mescide ile Mescide gittiğin zaman lütu lütu eddiye salatə namazı eda etmek için Mağcemaatil Müslümanlarin <gülüyor> cemaati ile beraber falı kun bu olsun bisekinetin ve vakarın. Sakinet ve vakar ile olsun. Sen ol değil, feliye kun olsun. Bu e, sekinet ve vakar ile olsun. O sakinetu sakinet hiye o e, hiyet e, tumaninetu tumaninetu ve tenni fil meshi. E, yürümede, gitmede telaşlı, acele davranmamak, <gülüyor> mutmain bir şekilde gitmektir. Tumanine ne demektir? Tumanine insanın e, mutmain dediğimiz şey buradan geliyor ne, yani insanın böyle şey acelesi, telaşlı, kuşkulu olmadan gayet sakin, kalbi böyle heyecansız bir şekilde olması mutmainlik hali yani. en فِي الْمَشِيِّ Bu da yürüyüşte biri iç alem biri dış alem yani ne insanın iç dünyasında sakin ve sükunetli olması. وَالتَّأَنِّي فِي الْمَشِيِّ Bu da dışta yürürken gayet ağır yavaş adımlarla yürümek bunu anlatıyor ve vakarı vakar eee erzanetu sakin erzanar başladı ağırbaşlı ve hilmu yumuşak yumuşak vakar vakar ne demektir vakar erzanetu o nedir eee ağırbaşlılıktır ve hilmu yumuşaklıktır ve basarı tabi hilm yani insanın yumuşak ahlaklı olmasıdır değil mi başkalarına karşı Vakatül Basari ve insanın gözünü kısmasıdır. Yani sağa sola bakmamasıdır. Vakafül Sauti insanın sesini kısmasıdır. Vakilletül İltifati sağa sola az dönmektir. Yani çok sağa sola dönmemektir. Vakar budur. Tamam? Vakat vardı fi sahihine vakat sahih sahihinde. Vakat vardı fi sahihhiyini. Sahihhiyini oldu. sallallahu aleyhi, aleyhi Vesellem, peygamber aleyhi dedi. İde ukiymeti saylatu e, namaz ikamet edildiği zaman nam, e, namaz ikamet edildiği zaman, ofilafsin ofil başka e, başka refuzda İde semiyantunun ikamete e, siz ikameti işittiğiniz zaman fem şu gidin vaalekum sekinetu e, sizin üzerinize sekinet e, olsun olsun feme edraptun e, siz idrak ettiğiniz zaman fasl'u yani siz fema edraktum neyi teşirseniz fasallu onu kılın ve ma fatakum neyi de kaçırırsanız featimmu onu da tamamlayın. Ravı el-İmam Müslim. Ravı el-İmam Müslim, "Kala inne ahadakum izâ kâne ya'medu ilâ as-salâti fehuve <beef> fî salâtin." İmam Müslim rivayet etti dedi ki, sizden biri namaza ettiği zaman, namaza gittiği zaman, o namazdadır diye. Şimdi normalde e, Müslüman için daha önce namaz dersinin girişinde anlatmıştık zaten. Namazın İslam'daki önemini anlatmıştık değil mi? Namazın Müslümanın hayatındaki önemini anlatmıştık. Demiştik ki, e, namaz insanın hayatında işte birçok önemli etkisi var. Lakin en önemli etkilerinden bir tanesi nedir demiştik. Yani ahlaki açıda. Demiştik ki, insan yaratılışı gereği çokça unutkandır ve çokça gafildir. Öyle değil mi? Bu insan iki tane belli başlı vasfıdır demiştik. Allah Azze ve Celle gün içerisinde namazı beş ayrı vakitte meşru kılmasıyla beraber, insanlarda var olan bu hastalığa bir nevi çözüm getirmiştir, öyle mi? Eğer insan hakkı ile bu namazı eda ederse, hakkıyla bu namazları yerine getirirse o unutkanlığına da, o gafletine de bu namazlar güzel bir şekilde ne yapacaktır? Çözüm olacaktır. Lakin şu da bir gerçektir ki şimdi bugün işleyeceğimiz konuda insan bir şeye ne kadar değer veriyorsa onun öncesinde onun hazırlığını güzel yapıyorsa onun sonrasında onun eksikliklerini gözetiyorsa o şey onun hayatında çok daha fazla bir yere sahip olur. Öyle değil mi? Şimdi mesela sadece bir örnek olarak Düşünün evimize bir misafir geldi, eğer biz ciddi manada hazırlık yapıyorsak hem evin temizliği, hem kendi bedenimizin temizliği, hem işte görüntü, hem ikram vesaire bu bizim karşımızdakine önem verdiğimizi, onun bizim için değerli olduğunu gösterir öyle değil mi? Herkese gittikten sonra düşünüyorsak acaba yanlış bir şey yaptık mı? Veyahut da eksik bir şey bıraktık mı vesaire, bu da e, bir dahaki sefere bir öncekinden daha mükemmel e, onu karşılamamızı gerektirir öyle mi? Ha bir de misafir geliyorsa biz hiç hiç umurumuzda değilse bu da gösterir ki o bizim hayatımızda çok önemli bir yere sahip değil. Yani olsa da olur, olmasa da olur. Yani memnun kalıp bir daha gelmesi bizim için çok da ne değil? Çok da mesele değil. Şimdi namaz da böyle. Biz namazın öncesinde namaza hakıyla hazırlık yapıyorsak, öyle mi? Namaza Namaz için gerekli sebepleri yerine getiriyorsak ve herkese namazdan sonra da bütün eksiklikleri gözetiyorsak bu demektir ki bu bizim hayatımızda önemlidir. Bir dahakinin daha güzel olmasını istiyoruz. Öyle mi? Allah azze ve celle de dedik ya şimdi namazı kulun hayatına koymuş. Kulun hayatına ne koymuş? Beş ayrı vakitte koymuş. Kulun yaratılışında var olan iki tane hastalığını kesmek için. Önünü alabilmek için. Öyle mi? Allah onun öncesine de bir takım adaplar koymuş. Mesela şimdi iki şimdi okuyacağımız bütün konuda buna dikkatimizi çekeceğiz zaten. Şimdi iki tane adam düşünün. Bir tanesi yolda giderken koştur koştur mesela camiye gidiyor veyahut da mescide gidiyor. Şimdi o kalp, kalp atışlarını, o heyecanını düşünün. Gelse namaza dursa adamın zaten kendine gelmesi en azından bir 10-15 dakikayı bulur. Yani o yorgunlukla, o heyecanla adamın sırf kendine gelmesi 10 dakika gibi bir zamana ihtiyaç var ki adam bir sakinleşsin. İşte Allah Azze ve Celle bunun önünü alabilmek için gaye namazda çünkü insanlara bir şeyleri hatırlatmak. İnsanları namazda bir şeylerle terbiye etmek olduğu için, namazın öncesine de birtakım adaplar koymuş. Yani nasıl ki namazda huşûyu emretmişse, nasıl ki namazda işte şunu yap bunu yapma diye Allah birtakım kurallar koymuşsa Azze ve Celle, hakeza namazın öncesine de bazı kurallar koymuş. Bunlardan bir tanesi ne? Bunlardan bir tanesi kişi evinden çıktığı zaman hangi iş olursa olsun yani Peygamber Aleyhissalatu Vesselam kişiye evden çıkması için yapması gereken duaları öğretiyor de. Mesela bunlardan en basit olanı her Müslümanın ezberleyebileceği Bismillah tevekkeltu ala Allah la havle ve la kuvvete illa billah. Öyle mi? Daha başka şeyler de var, dualar da var ama en basitini söyleyelim yani. Bismillah tevekkeltu ala Allah la havle ve la kuvvete illa billah. Peygamberimiz diyor kul bunu söylediği zaman tenahha anhu şeytanu ve qala amanta ve kufiite ve bukiite iman ettin korundun ve sana Allah yetti diye ve Peygamberimiz diyor Allah'ın yettiği iman eden ve Allah tarafından korunan insanı düşünüyor musunuz hiç? yani hani on nasıl kim ona zarar verebilir diye bir de İbn Abbas'ın Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın yanında bir gece uyuyor. Teyzesinin yanında uyuyor. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın yanında uyumuş oluyor tabii aynı zamanda. Gece namazını beraber kılıyorlar. Hani İbn Abbas diyor ben Peygamberimizin soluna tutturdum, tuttu beni kulağımdan sağ tarafına geçirdi. Daha sonra diyor biz namazı kıldıktan sonra ezan okununca Peygamber Aleyhisselatü Vesselam evden çıktı. Evden çıkarken Peygamber Aleyhissalatu vesselam namaza giderken şöyle bir duada bulundu. İşte Allahumme ec'al fi basari nuran vafi Allahumme ec'al fi basari nuran ve fi ayni nuran. Vesaire kulağımda, gözümde, önümde, arkamda, altımda, üstümde ve bana nur ver ya Rabbi diyor Peygamber Aleyhissalatu vesselam. Bu şekilde mescide gidiyor. Yani evden çıkarken zaten Allahuazze ve anarak, Allahuazze ve zikrederekten insan ne yapmış oluyor? İnsan zaten namaza bir ön hazırlık yapmış oluyor. Öyle mi? Öyle ki diyelim namazın ezan okunmuş. E, namaz geçecek. Yani birkaç rek'atı kaçıracağız. Öyle mi? Allah Teala ve Celle veya Resul Resulü Aleyhissalatu Vesselam acele etmemizi istemiyor. Diyor ki: "İza ukimetis sala veya uta iza semi'atumul iqamete aleykum bis vel vakar." <gülüyor> yani siz ezanı işittiğiniz zaman, ikameti işittiğiniz zaman sizin üzerinize vakar ve sekinet olsun. Yani hem kalbiniz sakin olsun, acele etmeyin, heyecanlanmayın. Hem de dışarıdan hızlı hızlı yürümeyin, koşturmayın, sakin sakin yürüyün. E peki namaz ne olacak o zaman? Ne diyor? فَمَا اَدْرَكْتُمْ fasallu. Neye yetişmişseniz onu kılın. Diyelim ki imamla dördüncü rekata mı yetiştin? Dördüncü rekatı kıl, son üç rekatı sen yine kendin kılarsın. Öyle mi? Devam edersin imamdan sonra. وَمَا فَاتَكُمْ فَاَتِمُّ Kaçırdıklarınızı da tamamlayın. Kaç rekatı kaçırmışsanız tamamlayın. Çünkü namazın başına yetişip namazdan gafil kalmaktansa, Öyle mi? Namazın ortasına yetişip namazı Allah azze ve celle'nin meşru kıldığı hikmetleri yerine getirerek kılmak elbette ki nedir? Elbette ki daha eftaldır. Burada ne diyor? İmam Müslim'den bir hadis aktarmış. İnne ehadekum iza kana ya'medu ila's salati fehuve fi salatin. Sizden biri namaza doğru gittiği zaman o namazdadır. Şimdi biraz sonra gelecek. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam başka hadislerde de ne diyor? Başka hadislerde de diyor ki, mesela sizden biri mescitte namazı beklediği müddetçe o namazdadır. Yani mescitte oturup namazı beklediği müddetçe sanki namazda gibidir ve melekler sürekli o namazdan çıkmadı veya abdestini bozmadığı müddetçe melekler ona istiğfar ederler. Ey Allah'ım bu kulunu affet, ey Allah'ım bu kulunu affet, bunun günahlarını bağışla diye istiğfar ederler. Bunu niye söylüyor Peygamberimiz? Çünkü dikkat ederseniz, Bunlar hep namazın öncesi. Yani yolda yürürken gidip mescitte oturup namazı beklerken mesela Peygamber Aleyhissalatu vesselam istiyor ki insanlar namazdaymış gibi şuurlu olsunlar namazın içindeymiş gibi bilinçli olsunlar ve namaza hazırlık olsun bu. Yani çünkü abesle uğraşan, sağa sola bakan, sürekli birileriyle konuşan veya da koştura koştura giden veya mescide geldikten sonra namazdaymış gibi değil de mesela biraz sonra yine okuyacağız. Mescide girer girmez iki rekat namaz kılıyorsun. Yani Peygamber Aleyhisselatü Vesselam diyor sizden biri mescide geldiği zaman iki rekat namaz kılmadan yerine oturmasın mesela. Hatta hutbe verirken Ebuzer geliyor namaz kıldın mı? Hayır kılmadım. Diyor kalk ve iki rekat namaz kıl diyor peygamber aleyhisselatu vesselam. Bunlar hep neyi gösteriyor? Yoldayken, mescitteyken namazı beklerken hiçbir abesle iştigal etmeden insanın namazdaymış gibi kendini o şuurla, o bilinçle hissedip ta ki namaza ne olsun, ta ki namaza hazırlık olsun ki o kılınan namaz insanı kötülüklerden ve fuhşahtan alıkoyan. Yani kısaca insanı hayatında etkisi olan bir namaz olsun. Evet. Valide künu kuruju ke senin çıkışın olsun en yühem Ey Müslüman müsluman ilermesi ciddi bu bekiran senin çıkışın erken olsun. Lütürükte tekbir oten ihrami ihram tekbirini idrak etmek için ve taht duras salate mal cemaatimin evveli cemaatin evveliyle beraber namaza hazır olman için. Vakarib yakınlaştır beyne kuta fi meşi ke salati namaza giderken yürümende adımların arasını yakınlaştır. İtak sora hasanatı ka zehin çoğaltması için. Fakir sahih hani sahihler al-Nbisiullah sallallam Peygamber sallallamdan, "Annu muakkıb'u kâle dedin. İda tavotta ahdu kum sizden bir abdest aldı Sonra sizden bir abdest aldığı zaman, fakihsenel vuduğu abdestini de güzelleştirdiği zaman. ثم خرج الى المسجد. Sonra da mescide çıkarsa la yukhrijuhu illa salatu ve onu da mescide çıkaran ancak ve ancak namazsa lem yahtu khutwatan hiçbir adım atmaz ki illa rufiat ancak kaldırılır lehu ona biha o adımla derecetun derece bir derece yükseltilir ve huttat düşürülür anhu ondan biha o adımla ne etun bir günah ondan ne yapılır? Bir günah ondan düşürülür. Şimdi normalde e, Peygamber Aleyhissalatu vesselam'a İbn Mesud e, dün hadisinde soruluyordu değil mi? Eyyul a'mali ahabbu ila ve ayul a'mali afdan? "Es-salatu ala waqtıha." Namazını yapmaktır. Namazı zamanında kılmaktır. Hele bir de bu namaz cemaatle kılınırsa fazileti yani ilk vaktinde ve cemaatle kılınırsa fazileti kat kat daha fazla olur. Niye? Çünkü İbn Ömer ne diyordu? Sizden birinin tek cemaatle kıldığı namaz, tek başına kılmış olduğu namazdan 27 veyahut da 26 kat daha nedir? Daha ecirlidir, daha faziletlidir diye. Öyle mi? Şimdi e eğer bir insan cemaate yetişecekse, cemaatle namaz kılacaksa ki bunu mutlaka imkanı varsa mutlaka bunu yapması lazım. Yani nidayı işitiyorsa ve namaz kılacağı da bir mekan varsa Müslümanlarla beraber bunu yapması lazım. O'na geleceğiz zaten cemaat namazı meselesine. Şimdi Müslüman cemaat namazına giderken efdal olan nedir? Birinci ihram tekbirine yetişmesidir. Öyle değil mi? E, e, efdal olan ihram tekbirine yetişmesidir. Niye? Çünkü Peygamber Aleyhisselatü Vesselam diyor kim 40 gün ihram tekbirine yetişirse yani onu geçilmezse nifaktan kurtulmuş olur. İki şeyden insan beri, iki e, şeyden e, beri olur. Ne? Birincisi nifaktan beri olur. İkincisi ateşten Allah azze ve celle'nin ateşinden beri olur. 40 gün hiç kendini kaçırmadan ihram tekbirine ne yapmak? İhram tekbirine yetişmek. Ve biliyorsunuz yine cuma namazıyla ilgili hadislerde ilk birinci yetişip camiye gelene işte bir deve kadar ecir, ikinci gelene işte şu kadar ecir. Yani ilk gelenin ecri e, şeye camiye her zaman daha nedir? Daha yüksektir. Niye? Şimdi bir İslam bizden diyelim ki en faziletli amel olarak Birinci ihram tekbirine yetişmemizi istiyor. İki, ama namaza giderken de acele etmememizi istiyor, koşturmamamızı istiyor. E nasıl yapacağız bunu? O zaman bunun yolu ancak erken çıkmayla olur. Yani koş, hem nehiden kotulmak için hem de fazilete erişmek için. Asıl olan nedir? Asıl olan erken çıkıp mescide erken gitmektir. Burada diyor ki, yürürken kendi adımlarını birbirine yakınlaştır. Bu konuda zayıf bir hadis var. Yani işte Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın adımlarımı birbirime yakınlaştırıyorum ki ecrim daha fazla olsun diye. Bu zayıf bir hadis. Lakin e, bazı alimler şöyle bir şey demişler. Demişler ki madem atılan her adımdan insan bir ecir alıyorsa, her mescide giderken her adım insanın bir derecesini yükseltip bir de indiriyorsa, uzun aralıklı adımlar değil de kısa aralıklı adımlar ataraktan insan daha fazla ne yapabilir? İnsan daha fazla ecir alabilir. Yani bunu da hadise dayanarak. Hızlı hızlı yürüyerek değil, yavaş yavaş ve küçük adımlarla yürüyerek insan daha fazla ne yapabilir? Daha fazla ecir alabilir. Şimdi bu normalde Peygamber hadis-i şerifte diyor ki ألا أُنبِعُكُمْ بِمَا يَمْحُوا bihil بِهِ ve وَيَرْفَعُوا اللّٰهُ بِهِ الدَّرَجَاتِ Ben size Allah'ın kendisiyle hataları düşürdüğü dereceleri yükselttiği bir şey, amelleri söyleyeyim mi? Söyle ya Resulallah diyorlar. Bazı ameller sayıyor bunlardan bir de nedir? kesretu'l-hutta el mesacit mescitlere çokça ne yapmaktır mescitlere çokça adım atmaktır hatta ensarinin birine diyorlar ey ensar diyorlar senin evin çok uzak sen ta nereden kalkıyorsun işte bir tane sana binek verelim mescide yürüyerek e, geliyorsun diye o da ne diyor o da diyor ki ben attığım her adımdan ecir alıyorum diye. Yani ben isterdim ki keşke evim daha uzak olsa. Yani namaza kaçırmayacağımı bilsem, evim keşke daha uzak olsa. Ben daha fazla ne yapsam? Ben daha fazla ecir alsam diye. Onun için mescide giderken insan bir de bu düşünceyle olursa, yani namazı kılmayı eda ederken insan bu düşünce içerisinde olursa, yani ben attığım her adımdan Allah için ecir alacağım. Ve atmış olduğum her adım Allah için benden bir günahı düşürecek aynı zamanda. İnşallah ne olur? Bu hazırlık yaptığı namaz onun hakkında çok daha faydalı Or. Evet. Feiden vasalta baba mescidi. Sen mescidin kapısına ulaştığın vakit fakat dim ricel yumna inde dukhuli. Giriş anında sağ ayağını önüne geçir. Vakul de bismillahirrahmanirrahim. Allah'ın adı ile auzu billahi'l azim azim olan Allah Allah'a sığınırım. Rabbic'ül kerim ve kerim olan vechine ve sultan-ı kadim ezeli olan hükümranlığına mene şeytan recim kovulmuş olan şeytan şeytandan. Allahümme salli ala Muhammedin salat Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem üzerine olsun. Allahümme, Allahümme, Allahümme, Allahümme benim günahlarımı bağışla. Veftehlih ebvaaba rahmetik. Senin rahmet kapılarını benim için aç. Ve izâ eraddel hurucu, hurucu çıkmayı... Ve izâ eraddel hurucu çıkmayı... Ve izâ eraddel hurucu çıkmayı istediğin zaman fakat dimiçireken Yusra sol ayağını e, öne geçir. Ve kul et dua ve duayı söyle. Eldeki o dua ki e, kul tehu e, kul tehu. Endet duhuri giriş anında söylediğin duayı söyle. Ve takolu bedere e, sen e, karşılık olarak dersin. Vafthli abba ve rahmetlik. Vafthli abba ve Sen e, benim için rahmet kapılarını aç açın yerine e, benim için e, fazilet kapılarını aç. Onun yerine bunu söylersin. Ve zelike bu enel mescide mahallu'r rahmeti. Bu çünkü mescid rahmetin mahallidir. Ve haric el mescidi mahallu'r rızkı. Mescidin dışı da rızık mahallidir ve vehu fadlun minallah. O Allah'tan bir fazilettir. Şimdi normalde İmam Müslim'in sahihinde Peygamber Aleyhissalatu Vesselam diyor ki sizden biri mescide geldiği zaman desin ki Allahümme salli ala Muhammedin, Allahümme ftehli ebuaba rahmetike. Ve çıktığı zaman da ne yapsın? Desin ki Allahümme, Allahümme ftehli ebuaba fadike. Desin diyor. Ve mesela başka bir rivayete Ebu Davud'un rivayetinde Abdullah ibn Amr ibn-i As diyor ki Peygamberimiz mescide geldiği zaman buradaki dua yapardı. Bismillahi, a'udhu billahi'l-azim ve bi vecihi'l-kerimi ve sultanihi'l-kadimi diye ve mineşşeytanirracim. Şimdi normalde bu dualar, yani burada zikretmiş olduğu dua parça parça yani farklı rivayetlerde parça parça rivayet edilmiş. Şeyh ne yapmış? Hepsini toplamış. Yani bir adam mescide geldiği zaman Resulullah'ın yaptığıyla emrettiğini bir araya toplamış. Demiş ne, ne diyecek o zaman? Bismillah, euzubillahil azim diye sonuna kadar duayı getirmiş. Lakin dua bu şekilde bir bütün halinde yok yani. Bu dediğim gibi dua iki farklı rivayetten ne yapılmış? İki farklı rivayetten bir araya toplanmış. Ee, çıkar, girişte rahmet kapılarını aç, çıkışta da fazilet kapılarını aç diye değiştiriyor Peygamber Aleyhisselatü Vesselam duayı. Bunu da şeyh şu şekilde söylemiş. Tabii bunu hadisin şarihleri de söylüyorlar. Bazıları. Yani çünkü mescid rahmet yeridir, mahfilet yeridir. Kişi orada Allah'ın rahmetini, mahfiletini ister. Lakin mescidin dışı ise insanın günlük hayatını temin ettiği rızık yeridir. Ondan dolayı kişinin insanın Allah'tan faziletini istemesi, lütfunu istemesi daha uygundur, makama daha münasiptir diye böyle bir şey yapılmış, böyle bir ayrım yapılmış talim olarak. Evet. Şimdi burada buraya girmeden önce yani şöyle bir şey söyleyelim. Şimdi mesela diyelim ki bizler bir şeyin farkındaysanız eğer öyle bir peygamberden miras almışız ki. Nereye girerse girsin, mutlaka oranın bir zikri var. Öyle mi? Nereden çıkarsa çıksın, mutlaka oranın bir zikri var. Öyle mi? Öyle. Yani bak evden çıkarken bir duamız var. Eve girerken bir duamız var. Öyle mi? Camiye girerken bir duamız var, zikrimiz var. Camiden çıkarken bir duamız var. Helaya girerken bir duamız var. Heladan çıkarken bir duamız var. Abdeste başlarken bir duamız var, Abdeste bitirirken bir duamız var, elbisemizi giyerken bir duamız var, elbisemizi soyarken bir duamız var, yatağa girerken bir duamız var öyle mi? Sabah kalkarken, bir. gece sol tarafımıza dönünce bir duamız var, rüya görünce bir duamız var, güzel rüya görünce bir duamız var. Farkındaysanız biz bunları hep nereden öğrenmişiz? Allah Azze Allah'ın umumi zikir yapın veya dua edin lafızından değil. Peygamber aleyhissalatu vesselam her makamda bir dua yapmış ve sürekli yapmış bu duaları öyle mi? Biz de ondan bunu tevarüz ediyoruz. Bu bize neyi gösterir? Peygamber aleyhissalatu vesselamın her an nasıl Allah'la beraber olduğunu gösterir öyle mi? Yani her an nasıl Allah'la beraber olabilirim düşüncesinde olan bir Müslüman için aynı zamanda da bu bir yoldur. Yani yaptığın her işte, her işin hem başında hem sonunda hem ortasında Allah'la beraber olmak demek budur. Bilinçli bir şekilde, şuurlu bir şekilde Adet haline getirmeden her amelin öncesinde ve sonrasında Allah'ı ne yapmak? Allah'ı zikretmek, Allah'ı ile beraber olmak. Ve dikkat edin bu zikirler de hep münasip zikirler. Yani böyle rastgele söylenmiş zikirler değil, öyle mi? Camiye girerken işte Allah'ım beni sev, çıkarken işte Allah'ım bana rızık ver falan böyle değil yani. Hep böyle şeyine, yapıldığı yere münasip olan zikirler. Bunlar da neyi gösterir dediğim gibi yani insan demek ki bu zikirleri kendi hayatına ezber olarak değil şuurlu bir şekilde yerleştirirse aynı Resûlullah gibi her anında Allah'ı hissedip her anında Allah Azze ve Celle ne olabilir? Allah Azze ve Celle ile beraber olabilir. Evet. فَإِذَا دَخَلْتَ الْمَسْجِدَ Sen mescide girdiğin zaman فَلَا تَجْلِسْ حَتَّى تُصَلِّيَ رَقْعَتَيْنِ تَحَيَّةَ الْمَسْجِدِ Mescidi selamlama, iki rekat mescidi selamdan hazır kılıncaya kadar oturma. لِقَوْلِهِ <gülüyor> Peygamber Sallallahu Aleyhi ve Vesellem sözünde اِذَا <gülüyor> Sizden birisi mescide girdiği zaman فَلَا يَجْلِسْ حَتَّى يُصَلِّي رَقْعَتَيْنِ İki rekat namaz kılıncaya kadar, kılıncaya kadar oturmasın. Bu nedir? Mescidlere girdiğimiz zaman, öyle mi? Ee, mescidin içerisinde hiçbir şey yapmadan önce, oturmadan önce Peygamber Aleyhisselatü Vesselam iki rekat namaz kılmayı sözlü olaraktan emrediyor. Fiili olaraktan kendisi yapıyor. Öyle mi? Ve yapmayan sahabeleri de ne yapıyor? Uyarıyor. Velev peygamber hutbe verse bile yani ki cuma hutbesini dinlemek hutbenin farzlarındandır. Öyle mi? Buna rağmen adamı kaldırıp ne yapıyor? Adamı kaldırıp e, tahiyyatü'l-mescid namazını Peygamber aleyhissalatu vesselam kıldırıyor. Lakin ne zaman kılınmaz tahiyyatü'l-mescid namazı? اِذَا اُقِيمَتِ الصَّلَاتُ salate illa el الْمَكْتُوبَةِ Namaza kâmet getirildiği zaman Farz namazın dışında ne yoktur? Farz namazın dışında namaz yoktur. Yani biz diyelim mescide girdik, baktık insanlar namaz kılıyorlar. Tahiyyatül mescid diye bir namaz olmaz o zaman. Öyle değil mi? Direkt neye yetişmemiz lazım? Farz namaza yetişmemiz lazım. Veya biz girdik, şey okundu, ee, kâmet getirildi. Yani namaz için kâmet ee, verildi. Yine ne yoktur? Tahiyyatül mescid diye bir namaz söz konusu değildir. Kişinin ne yapması lazım? Normal namazı kılması lazım. Bunun dışında, kalan yerlerde mescide girdiğimiz zaman büyük ecirden mahrum olmamak için ve unutmayalım yine bu hep namaza hazırlık. Yani ta ki insan abesle iştigal etmesin. Öyle değil mi? Mescide girer girmez hemen yine namazla beraber olsun e diye farz olan namaza hazırlık kabilinden. Bunlar hepsi. iki rekat namaz kılmak gerekir. Evet. Sümmeteci Resul ona oturuyorsun. Tentaziru salate namazı bekliyorsun. Wa tekun olsun haleculusi ke senin oturucun hali olsun. Fil mescidi mescitte li intizari salati namazı beklemek için eee bu tavilan ve tilaveti'l-kur'an. tilaveti ve Allah'ın zikri meşgul bir şekilde beklemen olsun. Ve tec ve nu bil absi. Abes olan işlerden eee sakınarak ki eee Keteşeb bu ki keteşeb. Keteş bi kil, bi kil asabi'i ve hayrihi. Parmakları birbirine şöyle geçirmek yani iki elin parmaklarını birbirine şöyle geçirmek teşbik bu. Tamam? Parmakları birbirine kenetlemek ve onun dışındaki afet şeylerden sakınarak olsun. Fakat garaden nehyu, Nehi varit oldu, muhakkak nehi varit oldu anhu Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den fi hakkı muntaziris salati namazı bekleyen hakkında Kare, sallallahu aleyhi ve sellem dedi İdâ kâne ahabikum fil mescidi Sizden birisi mescitte olduğu zaman Fela yüşebbikenle Parmaklarını kenetlemesin Fe inne ki muhakkak Parmakları kenetleme Meneşşeytani şeytandandır Emme men kâne fil gayri Ancak Namazı beklemek dışında Mescitte bulunduğu zaman kimse Fela yumne'u min teşbikil asabi'i ondan parmakları birbirine kenetlemesi yasaklanmaz. Fakat fakat sebete enlen Nabiysel Allahu Teala sallam Makkalı Peygamber sabit oldu. Şebbeke asabi anhu filmesci di, parmaklarını kenetledi. بعدe me sallama minas salati namazdan namazdan selam verdikten sonra Şimdi şu elleri şu şekilde birbirine kenetlemek, parmakları birbirine kenetlemen farklı farklı halleri var. Bunlardan birincisi normal zamanda İnsan e, ellerini birbirine kenetleyebilir mi? Normal zamanda insan ellerini birbirine kenetleyebilir. Niye? Çünkü Peygamber Aleyhisselatü Vesselam, Hadis Şerif'te ne diyor? El müminu, kel mümini, el müminu lilmümini, kel buniyani yaşadı. Bağlı el müminler müminler için kel buniyani yaşadı. Bağlı onun bağda. Bir bina gibidir. Birbirine yapan? Birbirini destekleyen. Nasıl ki tuğlalar birbirini destekliyorsa, üst üste konduğu zaman müminler de birbirleri için aynen öyledirler. Yani bir bina gibiler ve ellerini birbirine kenetliyor Peygamber aleyhissalatü vesselam bu şekilde, bu hadiste. Bütün zaten bu hadis, müselsel hadislerden. Müselsel hadis ne demek? Müselsel hadis, ravinin, ravilerin birbirine hadisi rivayet ederken belli bir hal, belli bir söz, Belli bir hareket üzerine ne yapması? Belli bir hareket üzerine hadisi nakletmesi. Mesela ravi'nin bir tanesi ne diyor? Peygamberimiz diyor, böyle dedi ve parmaklarını Ebu Huleyre diyelim diyor ki parmaklarını birbirine kenetledi. Ondan alan kendinden sonrakini anlatırken aynen böyle yapıyor. Resulullah diyor hadisi söyledi ve ellerini böyle yaptı, ellerini de böyle yapıyor. Veya biri diyor ki Resulullah otururken bana hadisi rivayet etti, o da oturuyor. Ondan alan da oturuyor vesaire. buna ne deniyor? Buna müselsel hadis deniyor. İkinci hali ise kişinin namazdan sonra ama mescidin içerisindeyken yine ellerini birbirine kenetlemesi. Bu da nedir? Peygamber vesselam yine İmam Bukhari ve Müslüm'ün rivayet ettiği zilyedeyn hadisini söylemiştik daha önce biliyorsunuz. Hani Peygamberimiz bir gün iki rekat namaz kılıyor. Dört rekatlık bir namazı iki rekat kılıyor. Tabi zilyedeyn kalkıyor bazı insanlar çıkıp gidiyorlar zilyedeyn diyor ya Resulallah namaz mı şey oldu kısaldı sen mi unuttun diyor. Peygamber de diyor ne namaz kısaldı ne de ben unuttum diyor. Sonra diğer sahabelere bakıyor. Onlar da diyor evet ya Resulallah sen iki rekat namaz kıldın diye. İşte o hadisin sonra Peygamberimiz namazı tamamlıyor e, tabii. O hadisin içinde Ebu Hureyre diyor ki Peygamberimiz gitti, e, mescitteki bir direğe yaslandı ve sanki kızgındı diyor ve ellerini birbirine ne yaptı? Ellerini birbirine kenetledi. Yine mescidin içinde namazdan sonra Peygamberimiz ellerini birbirine kenetliyor. Tamam mı? Buraya kadar beis yok. Problem nerede? Problem şurada. Adam mescide giderken yolda veya da mescidin içerisinde namazı beklerken ellerini birbirine kenetleyebilir mi? Tamam. Şimdi normalde önümüzdeki duran hadiste peygamber Aleyhisselatü Vesselam bir gün mescide geliyor, namaz kılacakken bakıyor mescidde namaz kılmayı beklerken adamın biri ellerini birbirine geçirmiş. Adama işaret ediyor, adam anlamıyor peygamberin işaretinden, fark etmiyor. O da Ebu Sa'idin'l-Hudriye diyor ki bu hadise rivayet eden Ebu Sa'idin'l-Hudriye "Eğer كَانَ اَحَدُكُمْ فِي الْمَسْجِدِ فلا Parmaklarını birbirine kenetlemesin diyor. Şimdi bu hadis normalde bazı alimlerin yanında bütün şahitleriyle beraber amel edilebilecek bir hadis. Çoğu hadislerin yanında ise bu hadis zayıf bir hadis. Hem ravilerindeki ihtilaftan ötürü hem de içinde meçhul yani tanınmayan bir ravi olduğundan ötürü bu hadisle ne yapılmaz bu hadis ile amel edilmez demişler. Hadisle amel edilmez diyenlere göre namazı beklerken de elleri kenetlemekte bir bahis söz konusu değil. Lakin hadisle amel edilebilir diyen alimlere göre elleri birbirine kenetlemek ee, nedir? Mekruhtur. Çünkü peygamber aleyhissalatu vesselam bunu ne yapmıştır. Bunu yasaklamıştır. Ancak şöyle denilebilir. Hani dedik ya Rasûlullah diyor اِذَا كَانَ اَحَدُهُمْ يَعْمَلُوا اِلَى الصَّلَاتِ فَهُوَ فِي salat Sizden biri namaza gittiği zaman, namaza niyetlendiği zaman o sanki namazdadır. Veya sizden biri mescitte olduğu müddetçe sanki o namazdadır hadislerinden. Hani abesle iştigal etmemek eğer bu insanın dikkatini dağıtıyor insana abesle iştigal ettiriyorsa hani hadisten dolayı olmasa bile zayıf kabul edenlerin için belki abesse iştigal etmemek için, boş işlerle uğraşmamak için yapılmaması evladır. Ne yapılabilir? Yapılmaması evladır denilebilir. Ama hadisi zaten şahitleriyle beraber kendisiyle amel edilmeye salih kabul edenlerin yanında zaten bu fiili yapmak nedir? Şeytandandır ve yapılmaması gerekir. Evet. وَفِي حَالِ اِنْتِظَالِكَ السَّلَاتَ فِي الْمَسْجِدِ Mescidde senin namazı bekleme halinde la تَخُطْ gidelim fi ahadis dünya dünya meseleleri hakkında bir aslı asli ne tağut fiilinin khawt khada değil mi khawt khada şimdi normalde khawt khada biz mesela ortası illetli olan fiillerin e veya sonu illetli olan fiillerin şeyini ne nefsime mütekellim şeyine sıgasına soktuğumuz zaman illet harfinin vav mı Yem'i, mi elif mi olduğunu ne yaparız anlarız değil mi? La tehud kade dalmak demek yani la şeyde ilgilenme değil de la tehud fi hadisi dünya dünya hadisine dalma dünya konuşmasına dalma dünya ile ilgili meselelerle ne yapma dalma. Çünkü o duyuyor hadiste rivayet olundu. Ana zâlki muakkabı yâkûl husnati iyilikleri yer kemate kulunnarul hatabe ateşin odun yediği gibi iyilikleri yer vakadi varada fil hadis alahra diyal bir hadiste varid oldu, muhakkak ibaret oldu. enle abde muhakkak ki kul fi salati namazda ma da menteziru namazı beklemeye devam ettiği müddette vel malaiketu tastagfiru lehu melekler onun için istifade ederler fele <gülüyor> tuferrit gevşeklik gösterme ey müslim ey müslüman في هذا الثواب وسببته وتضيعه بالعبث والاشتغال ابس وتضيعه بالعبث والاشتغال تضيعه بالعبث Abes e, ve, <fî> ve abesi, abesi ile onu zayi etme ve ihtivali ve meşguliyetlerle onu e, bil ile ve dedi ve denildi meşguliyetleriyle onu zayi etme normalde <gülüyor> <gülüyor> bu hadis e, aslı olmayan e, uydurma bir hadis yani hadis diyen naklettiydi böyle bir hadis yok zaten de ne diyor e, bu söze göre sözde peygamber aleyhisselatü vesselam şöyle demiş e, oluyor yani siz ne yapmayın Mescitte dünya ile ilgili konuşmayın çünkü bu odunun e, ateşi şey ateşin odunu yediği gibi Müslümanın sevaplarını ne yapar Müslümanın sevaplarını yer bitirir şimdi her her ne kadar bunu aslı olmasa da <gülüyor> ve uydurma konumunda olsa bile sayı hadislerde nedir sayı hadislerde peygamber aleyhissalatu vesselam'ın mescidin içerisinde dünyalık işlerle uğraşılmamasına dair hadisleri var. Mesela ne diyor peygamberimiz? İza semi'a ahadukum raculan yunshidu dalatan fil mescidi feliqul la redahallahu aleyh. Sizden biri mescidde kaybolan hayvanını arayan yani hayvanım kayboldu duyan var mı diye bağıran bir adam duyarsa Diyor. Ona desin ki Allah sana o hayvanı ne yapmasın, Allah sana o hayvanı geri çevirmesin. Yine peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam diyor, İsa rai'tum <gülüyor> men ybi'gu, ou ybtâgu, fal misfi el mesjid, fakulu la arba'hu tijaretek. içerisinde alan veya satan görürseniz, yani mal alıp mal satan birini görürseniz, din ki ona Allah senin ticaretini ne yapmasın, Allah senin ticaretini karlı çıkarmasın. Tabi bu nerede? mescidin namaz kılınan bölümünde ticaretin neyi yoktur? Ticaretin yeri söz konusu değildir. Bunlar hep ney? Bunlar hep normal zamanda meşru olan, normal yerlerde yapılması meşru olan şeyler. Lakin mescitte olunca ve dünyalık meseleler olunca hem insanların dikkatini dağıtacaktan, dağıtacağından, hem insanların namaz kılanların veya zikir yapanların kuşusunu bozacağından, hem de neyi hem de oradaki insanlara zarar vereceğinden ötürü. Yani orası ukrevi bir yer, öyle mi? Bu yapıldığı zaman ne olur? Bu yapıldığı zaman, çünkü zaten bir, birinde söylüyor o hani adamın biri mescitte hayvanını kaybettiği zaman ona deyin Allah sana geri çevirmesin. فَإِنَّ الْمَسَاجِدَ لَمْتُبْنَا لِذَٰلِكَ Çünkü mescidler bunun için bina edilmemiştir. Yani mal aramak için, mal alıp satmak için, kayıp ilanı vermek için ne yapılmamıştır? ilan edilmemiştir diye. Bunlar da bize neyi gösteriyor? Bunlar da bize özellikle namazı beklerken, namaz halindeyken kişilerin bu tip şeylerle uğraşmaması gerektiğini gösteriyor. Lakin eğer oradan amaz kılan yoksa, herkesin işi bitmişse o zaman mescitte oturup dünyalık meselelerden konuşmakta ne yoktur, bahis yoktur. Niye? Çünkü kendisinden dolayı yasaklanan illetler ortadan kalkmıştır. Öyle mi? El hükmu yeduru ma illatihi wujudan ve Ne demek? Hüküm illetiyle beraberdir. İllet varsa hüküm de vardır. illet yoksa hüküm de yoktur. Eğer bir hüküm illete şey kılınmışsa, illete bina edilmişse Şimdi diyelim ki niye mescitte konuşmaktan, alışverişten, satış yapmaktan vesaire niye bunlar yasaklanmış? İşte insanlara teşviş yapmamak, namazlarını bozmamak, huşuyu kaçırmamak, mescitlerin kendisinden dolayı bina edildiği şeye e, münafi olmamak vesaire için. E bu biterse yani böyle bir sebep olmazsa namaz kılan yok, zikir yapan yok. Herkes işini bitirmiş oturuyorsa dünyalık meselelerden konuşabilir. Niye? Çünkü İmam Müslim'in sahihinde Cabir İbn Semura ne diyor? yo ee, estağfurullah. Semura bin Cündep diyor ki, peygamber aleyhissalatu vesselam sabah namazını kıldıktan sonra cami camiden çıkmazdı. Ta şey yerinden kalkmazdı. Ta güneş doğana kadar yerinden kalkmazdı. Ve insanlar onun etrafında diyor cahiliye ile ilgili meselelerini anlatırlardı. Gülerlerdi. Peygamberimiz de tebessüm ederdi. Öyle mi? Yani o zikir yapıyor mesela. insanlar da oturmuşlar. Eski günlerini anlatıyorlar. Yani biz Mekke'deyken şöyle yapardık, Mekke'deyken böyle yapardık diye. Mescidin içerisinde. Onlar gülüyorlar tabii kendi aralarında. Resulullah da tebessüm etmek suretiyle bunu ne yapıyor? Bunu ikrar ediyor. Şayet bu yapılmayacak olsaydı hayır bunu burada yapmayın derdi. Tamam. O zaman ne diyeceğiz? Kişi namazı beklerken veya insanlar namaz kılarken hem o hazırlığa münafi olmasın Öyle mi? İnsanın dikkatini dağıtmasın diye dünyalık ve benzeri meselelerden konuşmamak gerekir. Öyle mi? Hele en belirgin olan ticaret vesaire bu tip şeyler hiç yapılmaz zaten. Lakin herkes işini bitirmişse, normal oturuluyorsa ne yapılabilir? Mescitte dünyalık meselelerden konuşulabilir. Evet. وَاِذَا salatu namaz Namaza kâmet edildiği zaman fakum ileyha O'na kalk عند قَوْرِ الْمُؤَزِّنِ Müezzinin sözüyle beraber kalk akat qameti salatu sujle beraber kalk. Ye annennebiye çünkü peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kanief an üzere böyle yapıyor idi. Oyunu <gülüyor> kumte inde bedi'i ikameti eee kametin başı e, kametin başında kalktığın zaman fele bese üzere bunda bir beyis yoktur. Haze ee, bu izekan el ma'mumu yara el imama. İmamata tabi olanların imamı gördüğü zamandır. Fe in kane la yarahu hal eğer eee halinde onu gör ee, onu görmediğin vakit fen eftanu en olan en la yakumu hatta yarah onu görünceye kadar kalkmamaktır. Evet. Biz daha önce bunun tafsilatını anlatmıştık değil mi? Kim bize söyleyecek bunun tafsilatını? Bu namaz şey yapıldığı zaman ne zaman ayaya kalkılır diye Söyle. Kâmet getirmesi bir yerinde falan dese de herhangi bir nasıl yoktur. İmam kalktığı zaman da insanlar buna kalkar. Biz ne demiştik? Demiştik ki Kamet okunduğu zaman iki hal vardır değil mi? Bir, imamın mescitte olduğu hal vardır. Bir de imamın mescitte olmadığı hal vardır. İmam mescitte yoksa <gülüyor> Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın kesin emri var. اِذَا اُقِيمَتِ الصَّلَىٰهِ فَلَا تَقُومُوا حَتَّى تَرَوْنِي Kâhmet getirdiği zaman beni görmeden ayağa ne yapmayın? Beni görmeden ayağa kalkmayın. Zaten başka bir de neydi? Bilal Resulullah'ın çıkışına kâhmet getirdi ya onu gördüğü zaman ne yapardı? Kâhmet getirirdi, insanlar da peygamberi gördüğü zaman onlar da ayağa kalkardı. Bu imamın mescidinin dışında olduğu halde. Peki imam mescidinin içinde olursa e nasıl olacak? Yani imam onlarla beraber oturuyor zaten. Ezan vakti girdi, ezan okundu, kâhmet getirildi diye. Demiştik ki alimler farklı farklı görüşler söylemişler. Kimisi kâhmet bittikten sonra kalkar. Demiş mesela kim gibi demiştik İmam Şafi gibi mesela. İmam Ahmed gibi hayır katqameti salatu denilen yerde kalkılır çünkü Hazreti Enes ve Enes radıyallahu an qame salatu denilen yerde ayağa kalkmıştır. Demiştik burada ne yoktur? Burada belli bir şey yoktur. Belli bir nas söz konusu değildir. Ama iftar olan nedir? İftar olan imamın işaretiyle. Yani çünkü imama hani uyma noktasında. Belki imam kalkınca insanlar da kalkabilir veya kamet okunurken de isteyen ne yapabilir? Kalkabilir demiştim. Evet. Ey müslüman, ey müslüman ihlis en tekune fî saffil evveli sen birinci safta olma konusunda hırslı ol fakat karen nebiyy muhakkak Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem dedi levi ya'levun eğer insanlar bilseydi ma fîl nidâ'i ve safi evveli Saf ve nida, e, Ezan'daki e. ve birinci saf hakkındaki ecri insanlar bilmiş olsaydı ثُمَّ لَمْ يَجِدُوا إِلَّا أَنْ يَسْتَهِمُوا عَلَيْهِ ثُمَّ لَمْ يَجِدُوا Sonra da bulmasaydılar illa أَنْ يَسْتَهِمُوا aleyhi Ancak onun için kura çekmek kalsaydı onlar için لَسْتَهَمُوا O ikisi için kura çekerlerdi. Yani onların içindeki ecri o ecrin hakikatini anlamış olsalardı onlar için ne yaparlardı? Onlar için kura çekerlerdi diyor peygamber aleyhissalatu vesselam. Şurayı bitirelim mi? Ben okuyayım bitirelim inşallah olur mu? <gülüyor> Nedir bu birinci saftaki fazilet? Ee, peygamber aleyhissalatu vesselam diyor inna'llaha ve malaikatehu inna'llaha ve malaikatehu yusalluna ala Allah azze ve celle ve melekleri birinci safta olan insanlara salat getirirler. Yani ne demektir meleklerin salatı? Allah'tan okul için almak mağfiret ve af dilemeleridir. Allah'ın salatı ise Allah'ın okulunun derecelerini yükseltip günahlarını ne yapmasıdır? Affetmesidir. Öyle mi? Allah ve melekler bir birinci saffa ne yaparlar? Birinci saffa salat getirirler diye. Ve kana hayru Erkeklerin saf, ee, en hayırlı safı ilk saffıdır diye. Wahris alel kurbi Fakat قال İmam'a yakın olmaya dikkat et. Çünkü peygamber aleyhissalatu vesselam demiştir ki: "Liye liye ni minkum ulul ahlami ve nuha bana sizin akıl ehli olanlarınız ne yapsınlar? Akıl ehli ve hilim ehli olanlarınız, yani balik olan, olgun olan insanlarınız benim arkamda olsunlar. Hemen ilk hafta onlar bulunsunlar. Liye liye ni benim hemen şeyimde bana onlar gelsinler. Yani farsta ilk derecede onlar benim şeyimde olsunlar. Yanımda olsunlar. Ha da nisbeti bu erkeğe nispetledir. ve ama bin nisbeti ilme raa ama kadınlara gelince, fasafu alikiru min suffufu nisai en son saf kadınların safından en fadıl onlar için en fadıldır. Li kawlihi şu sözün nedeni peygamber aleyhissalatu vesselamın, wa khiru suffufu nisai akhiruha kadınların saflarının en hayırlısı en sonuncusudur. li ann zālikā abadulaha an rūyātir riyāli çünkü bu onun için erkeklerin görmesinden en uzak olandır diyor. Şimdi normalde e, Peygamberimiz erkeklerin en hayırlı safı ilk önüdür. Kadınların en hayırlı safı en arkasıdır diyor. Bu ne zaman? Erkeklerle kadınlar mescitte beraber namaz kıldıkları zaman. Böyle değil mi? Hatta Peygamber bir Vesselam bir hadis هُنَّ كَمَا اَخْرَهُ الْأَخْرَهُ الْأَخْرَهُ الْأَخْرَهُ الْأَخْرَهُ الْأَخْرَهُ <gülüyor> الْأَخْرَهُ Allah'ın onları ertelediği gibi siz de onları ne yapın? Siz de onları erteleyin diye. Şimdi normalde mescitte kadın erkek nasıl namaz kılar? Erkekler saf olurlar. Erkeklerin safının bittiği yerden sonra kadınların safı geriye doğru ne yapar? Başlar. Erkeklerle kadınlar birbirine karışmadan. Öyle mi? Şimdi en arkada olan erkekler, en önde olan kadınları görev, görme ihtimali çok yüksek olduğundan ötürü. Öyle mi? Ee, kadınların en ön safı hayırlı değil. Kadınların en arka safı hayırlı olan. Sebep çünkü erkeklerin görmesinden daha uzak olduklarından dolayı. Lakin tek başlarına namaz kıldıkları zaman veyahut da kendi aralarında kadınlar namaz kıldıkları zaman Elbette onlar da en ön safın faziletine dahildirler. Yani kadınların imamlığında, kadınlar beraber namaz kıldığında en hayırlı saf yine nedir? En ön saftır. Erkeklerle kıldıklarında ise en arkadaki saftır. Sebep de ruhiyet meselesidir. Çünkü ne demiştik ezan babında? Kadında asıl olan sitirdir. Yani kapalılıktır ve görünmemesidir. Tamam mı? وَيَتَأَكَّدُوا فِي حَقِّ الْاِمَامِ وَالْمُصَلِّينَ الْاِهْتِمَامُ بِتَسْوِيَةِ السُّفُوفِينَ ve teakked mutaakkit olur tekitli olur fi hakkil imami vel musalline namaz kılanların ve imamın hakkında el ihtimamu önem göstermek bi tesviyeti sufufi safların düzeltilmesine kale sallallahu aleyhi ve sellem savu sufufakum saflarınızı düzeltiniz", fe inne tesviyete sufufi min tamamis salate fenne tesviyete sufufi çünkü safların düzeltilmesi min tamamis salate namazın tamamındandır ve fil hadisi başka bir hadiste La tesawwenu sufufakum ya safarınızı düzeltirseniz ev li yuhalifanna Allahu beyne vucuhikum ve yutu Allah sizin yüzlerinizin arasını ayırır. Ve tesviyetus sufufi safların düzeltilmesi nedir? Ta'diluha bi muhadati'l menakibi ve'l ak'abi. Ta'diluha onu düzeltmektir. Ne ile bi muhafazat omuzları aynı hizaya getirmekle ve ve ayaklardaki aşık kemiklerini aynı hizaya getirmekle menakib menkibin çoğulu ek rub kabın çoğlu tamam mı cemayi ve yatak edu fi hak namaz kılanların hakkından müteakid olur sedul furji ve terasi aradaki araları kapatmak furç aralıkları kapatmak ve tarası ve birbirine kenetlenmek onların hakkında ne olur müteakid olur. Fis sufu fis saflarda liqaulihi akim musufu ve kom ve tarasu saflarınızı ikamedeniz düzeltiniz ve tarasu kenetleniz. Ve manası manası lasiqusufu ve safları birbirine birleştirin. Hatta la yakune beine kun farajun. Dakistin aranızdan olmasın aralık olmasın. Fel murassatu kenetlenmek iltisaqu bagdil maimuna iltisaqu bitişmektedir veülmemumine bazı şeylerin bazı namaz kılanların bir veadin bazısıyla bitişmesidir liyetta silah Beynehum ki aralarındaki birlessin veyanset de elxellelu aradaki açıklıklar ne olsun kapansın felatep kavucaun li şeytani şeytana ne kalmasın şeytana da yer kalmasın açıklık kalmasın diye normalde peygamber aleyhiü namaza başlamadan önce safların arasında gezer safları kontrol eder eliyle veya elindeki çubuğuyla safları ne yapardı? Safları düzeltirdi. Bunun hem manevi bir boyutu vardır, hem de maddi bir boyutu vardır, öyle mi? Bunun manevi boyutu nedir? Manevi boyutu, şeytan namaz kılanların arasında aralık bulduğu zaman o araya girer ve Müslümanların kalplerine ayrılık, fitne düşürür. Müslümanların kalbine buğz getirir. Vesselamın hadis-i şeriflerde buyurduğu gibi. Bu sebepten ötürü Müslümanların saflarını birleştirmesi ve aralarına şeytanın girmesine müsaade etmemeleri gerekir. Manevi boyutu nedir? Birbirine kenetlenen. Bir maddi boyutu nedir? Birbirine kenetlenen yan yana namaz kılan insanlar birbirlerini sevmeyi, birbirleriyle dost olmayı, birbirleriyle kardeş olmayı, değil mi? hissederler. Hatta ondan dolayı Peygamber döneminde namaza gelmeyen hemen evine giderlerdi, acaba başına bir şey mi geldi diye. Niye? Çünkü sürekli o ibadetteki beraberlik onları birbirlerine ne yapmıştı? Kardeş kılmıştı. Yani o mükemmel kardeşliğin etkilerinden, fonksiyonlarından bir tanesi de nedir? Sürekli kılınan, beraber birbirine kenetlenmiş şekilde kılınan cemaat namazıdır. Peki nedir bu? Nasıl olacak bu birbirine kenetlenmek, safları düzeltmek vesaire? Enes radıyallahu anh ne diyor? Enes radıyallahu anh, Peygamber aleyhisselatu vesselamın bu emrini şu şekilde uyguladaklarını söylüyor. Bizden biri diyor, omuzunu kardeşin omuzuna dayardı. Ayağını da ne yapardı? Ayağını da kardeşin ayağına ne yapardı? Ayağını da kardeşin ayağına dayardı. Yani ayakları ve omuzları birleştirmek suretiyle bu şekilde biz birbirimize kenetlenirdik. Hatta bazı rivayetlerde sahabelerin elbiselerinin buraların eskidiği söyleniyor. Yani zaten bir elbiseleri var, öyle çok fazla elbiseleri yok. O da birbirlerine kenetlenmekten buraların eskidiğine dair şeyler var. Eskine dair rivayetler var. Veya Peygamber Aleyhissalatu Vesselam hadislerde vahadu bil a'naqi diyor. Yani şeylerinizi birle aynı hiza getirin. ve boyunlarınızı aynı hizaya getirmek suretiyle ne yapın? Getirmek suretiyle saflarınızı birleştirin diyor. Evet. Waqad kana an-nabiy yuhtamu bi taswiyat sufufi Peygamberimiz safların düzeltilmesine önem gösterirdi. Ve tara as Namaz kılanların imama uyanların birbirine kenetlenmelerine ihtimamın bariğen çok ciddi manada şey gösterirdi. Mimma yedullu ala ehmiyetı zalika ve Peygamberin bu önem göstermesi de bunun ehemmiyetine ve faydasına delalet eder. Ve leysa ma'na sufufi ma yef'aluhu ba'dül ba'dül juhali. Saffların birbirine kenetlenmesinin manası bazı cahillerin yaptığı gibi değildir. Ney min fahci ayaklarını açmak. Hani bazıların namaz kılarken gerçekten öyle bir ayaklarını açıyorlar ki artık yani değil şeytan deve soksan deve geçer ayaklarının arasından o şekilde ayaklarını açıyorlar. Kasıt bu değildir yani ayakları açıp kasıt bu değildir. Kasıt milletin birbirine ne yapmasıdır? Kenetlenmesidir. Hatta Yudaikamen bir canibihi ta ki kendi yanındakine ne yaptı kendi yanındakine daralt daraltacak şekilde ayaklarını açanların yaptığı gibi değildir li'anna hadha'l amel çünkü bu amel yucidu faracan fi's sufufi saf'larda ne yapar saf'ların arasında daha fazla açıklığa sebebiyet verir ve yu'zi'l musalline ve namaz kılanlara da eziyet eder ve la asle lahu fi'ş şer'i şeriatta bunun ne yoktur şeriatta da bunun aslı yoktur feyen baghilil muslimine müslümanlar için şarttır El ihtimamu birerlikte buna ihtimam göstermek, ve her sualehi buna has göstermek, ixtida embine peygamberlerine ixtida en uyaraktan ve itmamen lisalatihim namazlarını da tamamlayaraktan, vefakallahul camaa lima yuhibhu ve yardahu Allah herkesi sevdiğine ve razı olduğuna muvaffak kılsın diyor. Evet. Buraya kadar anlaşılmayan ve yurtta söylemek istediğimiz bir şey var mı? Evet. Burak'ın şekeri bu şekilde çıtlatmak yani bu şey nehy O namazdaki nehirlerde geleceğiz zaten. i̇bn Abbas bunun birini yaptığını görünce bunu yapma diye nehy ediyor yani parmakları şey etmeyi, parmakları çıtlatmayı nehir ediyor. Hı. Namaza giderken değil ha, namazdayken. Yani normal halde bir şey yok diyoruz. Yok, normal halde bir peş yok. Sadece bazı mesela e, bazı şeylerde bunun e, hani kişiliğe aykırı olduğunu, böyle hani ak, ak, olgun insanların vesaire bunu yapmaya, yap, yapmayacağından ötürü. Hani daha önce demiştik ya, bir toplumda kişiliğe zarar veren etkenlerden de Müslümanın uzak durması gerekir. Ta ki adaletine zarar vermesin e, diye. Bazı bölgelerde bu tip şeyler mesela hoş karşılanmadığı için e, işte bazı kitaplarda mekruhlarla ilgili veya nehy edilenlerle ilgili e, bunun yapılmaması gerektiği söylenmiş yani. Tamam Evet başka? her adım attığımızda, şimdi doğru giderken her bir ecre yazıyor. Tamam. Şimdi bu mescide giderken, sen bir mescid var, yol kısa yol var. Tamam. ve Bir de tepe var. Tamam. Şimdi bizim o yolu kullanmayıp da tepeyi kullanmamız yine ecre... Tabii Şu ki. Tabii tabii tabii. Sen yolunu ne kadar uzatırsan, sonuçta şimdi bak Allah Azze ve Celle bize meşakkati kastetmemek kaydıyla. Bak bunu hiç bir zaman unutmayın. İslam'da ağır olan amelleri, zor olan amelleri yapmakta hiçbir beys yoktur. Hatta bilakis ağır olan, zor olan amelleri yapmak nedir? Güzeldir. Sebebi ise Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Aişe Annemize ne diyor? Ecruki ala kadri نَسَبِكِ Senin ecrin, senin yorgunluğun nispetindedir. Öyle değil mi? Ne kadar yorulmuşsan o kadar ecir alırsın. Sadece İslam'da nehyedilen şey nedir? İşin meşakkat boyutunu kastetmektir. Yani hani ben böyle iyice yorulayım. Ben yorulmak istiyorum. Böyle hani A, çok yapayım. A, bu yasaklanmıştır. Öyle mi? Yani Peygamber Aleyhissalatu Vesselam ne diyor? Sizden öncekleri gulu helak etti. Gulu'va gitmeyin, aşırılığa gitmeyin. Sizden öncekleri ne yaptı? Aşırılık helak etti diyor. Peygamber Aleyhissalatu Vesselam diyor hiçbir kimse yoktur ki dinde aşırıya gitsin. Mutlaka din ona ne yapar. Mutlaka din ona galibe çalar diye. Meşakkatın bizzat kendisini kastetmediğimiz müddetçe yapmış olduğumuz amellerin çok olması, daha fazla ecir alabilmek için Ecir kast daha fazla yürümek vesaire bunda hiçbir veis yok. Sadece ne var? Eğer diyelim ki namaz, namazın geçeceğini biliyorsan, hani o şekil yolu uzattığın zaman namazın geçeceğini biliyorsan, <gülüyor> cemaatle namaz kılmak yolda yürümekten çok daha faziletli. İnsan bunu buna ne yapar? Takdim eder. Lakin yok zaten vaktin varsa, mescide gidiyorsan, yolu ne kadar uzatırsan, o kadar fazla ne yaparsın? O kadar fazla ecir alırsın. Evet. Başka? Biz şey dedik ya. Evet. Gerekir. Ee, eğer kâmet getirilmiş, getirilmişse bu kılması kılınması gerekir. Tamam. Ee, bu sünnet için ne geçer? Mesela sünnet... Tabi tabi bak. اِذَا اُقِيمَتِ الصَّلَاتُ فَلَا صَلَاتَ اِلَّا الْمَكْتُوبَ Namaz için kâmet getirildiği zaman farz namazın dışında hiçbir namaz yoktur. Yani kâmet getirildiği zaman sünnet münnet olmaz. Yani farz namazın vaktine girildiği zaman artık sünnet şey yapmıştır, sünnet bitmiştir. İnsanların şeye geçmesi lazım, insanların farz namazı kılması lazım. Ne yapar? Farz namazı kıldıktan sonra sünnet namazını kılar. Yani mesela öğle namazının öncesinde dört rekat diyelim ki müekked sünnet var. Biz mescide girdik, baktık Müslümanlar kamet getirmişler namaza duruyorlar. Biz ne yaparız? Namazımızı kılarız. İstiyorsak eğer namazımızı kıldıktan sonra o sünnet namazını tekrardan ne yapabiliriz? Kılabiliriz. Çünkü Peygamberimiz özel münasebetler sebebiyle sünnet namazlarını kılamadığı zaman gerekirse ne yapmıştır? Bir sonraki vakitte dahi onu kılmıştır. Neden? Çünkü kendi elinde olmayan sebeplerden dolayı engellenmiştir. Anlaşıldı? Bu sabah namazının sünneti, geçerli, sabah ne namazını ne sünneti ne içinde geçerli. Sabah namazının sünneti içinde geçerli. Bütün sünnetler <gülüyor> için geçerli. Fark etme اِذَا اُقِيمَتِ Salatu فَلَا صَلَاتَ اِلَّا الْمَكْتُوبَةِ Tamam. Ee, namaz için kâmet getirildiği zaman farz namazın dışında namaz yoktur. Zaten bak İslam'da ameller mertebe mertebedir. Ve her zaman en üstün olan bir altındakine mukaddemdir. Sünnet namazla farz namaz birbirine kıyas edilebilir mi? Yani biri Allah'ın nedir Biri Allah'ın halis, Allah'ın hakkıdır. Öbüründe Vesselam'ın da hakkı söz konusudur. Öyle değil mi? Sünnet namazlarda. Onun için yani farz namaz söz konusu olduğunda diğer namazların şeyi yoktur. Diğer namazların etkisi söz konusu değildir. Başka? Var mı? Yok. وآخر دعوانا ان الحمد لله رب